10. şüphe İmam Şafii'nin şu sözleridir. Bidat mahmude övülen ve mezmume yerilen olmak üzere iki gruba ayrılır. Sünnete uygun olan övülen, sünnete muhalif olan ise yerilen bidattır. Muhtesat sonradan ortaya çıkan şeyler iki gruptur. Biri kitap, sünnet, eser ya da icmaya muhalif olan bir dastır ki bu dalalettir. Diğeri ise hayırlı bir uygulama olarak ortaya çıkan ve az önceki maddelere muhalif olmayan dolayısıyla da zemmedilmeyen bir yeniliktir. Cevap Birincisi bu sözlerin İmam Şafii'ye nispeti sahih değildir. Bunu nakleden Hafız Ebu Nuaym radiyallahu anh'ın rivayet zincirinde Abdullah bin Muhammed El-Ataşi vardır. El-Hatib, El-Bağdadi tarihinde ve Şemani, El-Ensab'da ondan bahsetmişler fakat Ceh ve Tadil olarak bir hüküm belirtmemişlerdir. Yani ravi hadis usulüne göre Meçhulül Hal vasfına olduğu için rivayet zayıftır. İkinci rivayette ise Beyhaki'nin isim. Adında Muhammed bin Musa El-Fadl adlı kim olduğu bilinmeyen birisi vardır. İkincisi kim olursa olsun hiç kimsenin sözünün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sözü ile karşı karşıya gelmesi çatışması caiz değildir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin sözü bütün sözlerin üstünde olup hüccettir. Ama hiç kimsenin sözü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün üstünde hüccet olamaz. Abdullah bin Abbas radiyallahu an şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dışındaki herkesin sözü ya kabul edilir ya da reddedilir. Üçüncüsü. İmam Şafii'nin sözü üzerinde düşünen onun bidat-ı mahmude tabirinin şeri anlamda değil lugavi anlamda kullandığını anlar. Bunun delili dini alanda bütün bidatlerin kitap ve sünnete muhalif oluşturur. İmam Şafi bidat-ı mahmudeyi kitap ve sünnete muhalif olmayan şeklinde sınırlamıştır. Ama bu mümkün değildir zira Dini alandaki bütün bid'etler Cenabı Hakk'ın bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak da İslam'dan razı oldum. Maide suresi 3. ayetteki şeklindeki sözüne ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kim bizim bu dinimizde olmayan bir şey ortaya atarsa o rep denilir mealindeki hadisinle Bunların dışındaki diğer ayet ve hadislere muhaleftir. i̇bn Recep şöyle demektedir. İmam Şafii'nin radiyallahu anh bidatı mezmume sözüyle söylemek istediği yukarıda da söylediğimiz gibi şer'i bir temele etmek etmeksizin ortaya atılan bidattır. Bu bidatın şer'i anlamdaki tanımlamasıdır. Bidat-ı Mahmude ise sünnete muvafık olan yani sünnete bir asla dayanan bidattır. Bu da sünnete uygunluğundan dolayı lügavi kullanım açısından aldığı isimdir. Yoksa şeri yönüyle bidat değildir. <gülüyor> Şafi'nin lügavi anlamda kullandığı ve bidat-ı Mahmude olarak adlandırdığı bidata gelince... Bunun örnekleri mevcuttur. Hadislerin yazıya geçirilmesi, teravih namazı ve benzeri bunların lugavi anlamda bidat olarak adlandırılması caizdir. Zira geçmiş örnekleri yoktur ama şeri anlamda <gülüyor> bidat olarak isimlendirilmeleri caiz değildir. Zira bunların sünnette aslı ve uygulaması vardır. Hulasa. Bidat-ı Mahmud'e güzel bidat olarak adlandırılan şeyler ya gerçekte bidat değil ama bidat sanılmaktadır ya da kitap ve sünnete muhalefeti sebebiyle kesinlikle bidat olduğu sabit olmuştur. Bundan dolayı seyyedir yani kötüdür. Dördüncüsü. İmam Şafii Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine olan bağlılığı ve buna karşı olanlara karşı şiddeti ile meşhurdur. Ona bir konuda soru sorulduğunda şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bu konuda şöyle bir rivayet gelmiştir. Soruyu soran ey Eba Abdillah sen de aynı görüşte misin deyince İmam Şafii titrer, ayağa kalkar ve şöyle derdi. Be adam! Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet edip de ona tabi olmazsam beni hangi yer taşır ve hangi gök gölgelendirir? Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, sellemin sözünün baş ve gözümün üstünde yeri vardır. Yani burada dikkat edilirse... Sen de aynı görüşte misin? Bir hadis rivayet ediyor ve ondan sonra sen de aynı görüşte misin? diye İmam Şafi'ye soruyor. Evet. O da diyor ki bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bir hadis rivayet edip de ona tabi olmazsan beni hangi yer taşır ve hangi gök, gök gölgelendirir? Evet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün baş ve gözümün üstünde yeri vardır. Yani aynı görüşte misin? Farklı görüşte olma ihtimali var mı? Yok böyle bir şey. Ne demek ya? Bu anlamda tepki göstermişim ama Şafi. Sünnet konusunda böyle bir tavır içinde olan birisinin Hz. Peygamber'in bütün bidatlar delalettir sözüne muhalif olması nasıl mümkün olabilir? Aksine böyle bir kişinin sözünün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne muharız olmayacak şekilde yorumlanması gerekir. Böyle bir anlamda İmam Şafii'nin bilat Mahmud'e deyimini Nugavi anlamda kullandığı sonucunu doğurur. Ayrıca İmam Şafi şunları demiştir. Benim kitabımda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhalif bir şey bulursanız o sünnetle fetva verin ve benim söylediğimi terk edin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir hadis benden onu duymamış olsanız da benim sözümdür. Bir diğer sözü İmam Şafii'nin söylediklerime muhalif olmak üzere peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih bir hadisi varsa Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sözü benim sözümden daha üstündür. Beni taklit etmeyin demiştir. Benim söylediğimin hilafına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden hadis ehlince sahih bir haber varit olan her konudaki sözümden hem hayatta hem de ölümümden sonra dönmüştür demiştir. 11. şüphe. Bazı alimler bidatı 5 kısma ayırmışlardır. 1. sapıkların red sapıkların reddi dinilmesi şer'i ilim öğrenimi için dersler, kitapların tasnivi gibi vacip olanlar. 2. ribatlar, medreseler, ezanın minarelerden okunması gibi mendup olanlar. 3. mescitlerin süslenmesi gibi mekruh olanlar. 4 yiyecek ve içeceklerde genişlik göstermek gibi mübah olanlar, 5. Sünnete muhalif olan şer'i bir delile ve şer'i maslahata dayanmayan hususlar gibi haram olanlar. Mesela İzz bin Abdüsselam bidat konusunda şöyle demiştir. Bidatlar vacip, haram, mendup, mekruh ve mübah bidatlar olarak çeşitli gruplara ayrılır. Bidatları tanımanın yolu ise, Bunları şer'i kaidelere arz etmektir. Bir bidat şayet icap, farz gerektiren kaidelere giriyorsa vacip, haram grubuna dahilse, haram menduk kısmına giriyorsa, menduk mübahlık kaidesine göre ise mübahtır. Cevap Birincisi <gülüyor> Yukarıda defalarca ifade edildiği gibi kim olursa olsun hiç kimsenin sözünün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüyle karşı karşıya gelmesi, getirilmesi caiz değildir. İkincisi eş şatbi şöyle demiştir. Bidat konusunda böyle bir ayrım sonradan ortaya atılmıştır. Şer'i bir deliyle dayanmadığı gibi savunmaya da muhtaçtır. Zira bidatın özelliği ne şeriatın nasları ve ne de kaydelerinden hiçbir delille dayanmamasıdır. Şayet ortada vücub, nedb, mendup veya ibahe, mübah bildiren şer'i bir nas varsa bidat söz konusu olmazdı ve bu da dinde emredilen veya muayyer bırakılan amellerin geneline dahil olurdu. Bu şeyleri bidat olarak görüp sonra da vacip, mendup veya mübah oluşu hakkında deliller öne sürmek, iki zıt şeyi bir araya getirmek anlamına gelir. Üçüncüsü, sapıkları reddetmek, iyiliği emretmek ve kötülüğe karşı çıkmak vazifesine dahildir. Zira Allah'a şey koşmaktan sonra en büyük kötülük bidatlerdir.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 Paydalı ilimlerin tasnifi de bidat olarak adlandırılamaz. Çünkü bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir ayet dahi olsa benden naklediniz ve benim sözümü eşitip başkasına ulaştıranın yüzünü Allah nurlandırsın. Fakih olmadığı halde nice fıkıh taşıyıcısı vardır ve nice fıkıh taşıyıcısı onu kendisinden daha iyi anlayana nakleder buyurmuştur. Şer'i kitapların tasnif edilmesi ise tebliğ vesilelerindendir. Zaten sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hadisleri yazıyorlardı. Tirmizi şunu rivayet etmiştir. Ebu Hureyre radiyallahu an dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı içinde Abdullah bin Amr radiyallahu an kadar çok hadis bilen yok idi. Çünkü o hadisleri yazardı. Ben yazmazdım. Siyer alemleri, sahabelerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için Kur'an vahyini ve başka şeyleri yazdıklarını zikretmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilmi yazarak bağlayın buyurarak sahabelerini yazmaya teşvik etmiştir. Ribatlara gelince bunun bidat olmadığına delil ashabı suffedir. Medreselere gelince ilmin sadece mescitlerde okumasını sünnet kabul etmek bidattır. Çünkü ilim meclislerde, evlerde, seferde ve hazarda, hatta çarşılarda öğrenilmiştir. Ezanın minarelerden okunmasına gelince, bu bidat kapsamına girmez. Çünkü ezanın yüksek bir mekanda okunması Bilal radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Ebu Davud ve Beyhaki Urbe bin Zübeyir'in beni neccardan bir kadından naklen şöyle dediği rivayet edilmiştir. Benim evim mescidin etrafındaki evlerin en yükseği idi. Onun üzerine Bilal radiyallahu an sabah ezanını okudu. Nitekim Ebu Davud bunu minare üzerinde ezan başlığı altında ve Beyhak ile minareden ezan başlığı altında nakletmişlerdir. Şayet ezanın lafızlarına, rafızilerin Eşhedü enne aleyyen veliyullah demeleri veya bazılarının hayya ala hayrul amel demeleri ya da sonundaki la ilahe illallah lafzını iki kere söylemeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ezanın sonunda yüksek sesle selavat getirmeleri gibi ekleme yapılırsa bu bidat olur. Mescitlerin süslenmesi ise nas ile yasaklanmış bir şeydir. Bidat değil. İbni Abbas radiyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Mescitleri süslemekle emrolunmadım. İbni Abbas radiyallahu anh dedi ki Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi mescitler süslenecek. Bunu Ebu Davud rivayet etti. Ömer radiyallahu anh da mescidin yapılmasını emrederken şöyle demiştir. İnsanları yağmurdan koruyacak şekilde olsun. Sizleri kırmızı ve sarıya boyamaktan sakındırırım. İnsanları fitneye düşürmeyin. Yiyecek ve içecek konusunda genişlik gösterilmesinin mübah bidatlara örnek edilmesi de yersizdir. Zira bu budi bir konu değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Siz dünya işlerini daha iyi bilirsiniz. Sözünün kapsamındadır. Bunu Müslüm, Müslüm rivayet etmiştir. Yine Allah Teala'nın yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Araf suresi 31. ayeti kapsamındadır. Umumi naslar ile çelişmeyen dünyevi meseleler Midat'ın tarifine girmez. sünnete muhalif olan umumi delillerin kapsamına ve maslahata girmeyenlerin de haram olan bidatlar olarak tarif edilmesine gelince, bidat hakkında bu şartları koşmak bidatten umumi olarak sakındıran nebevi hadislere ve seleften gelen rivayetlere muhaliftir. Açıklaması daha önce geçtiği gibi hadiste her sonradan çıkan bidattır. ''Her bidatte sapıklıktır.'' buyrularak genel bir ifade kullanılıyor. Giriş kısmında bu konu etraflı şekilde anlatılmıştı. İz bin Abdüsselam kastettiği bidat şeri anlamda değil, lugavi anlamda bidattır. Konuyu, konuyu açıklamak için getirdiği örnekler bunu açıkça ortaya koymaktadır. Vaciple ilgili kısma örnek olarak... Nahib'le meşgul olmayı vermiştir ki, Nahib, Allah ve Resulü'nün kelamını anlamaya bir vesiledir. Peki, Nahib'le uğraşmak şer'i bir bidat mıdır? Yoksa Naib kendisiyle bir vacip tamamlandığı için vacip mi olmaktadır? Bu durumda şu söylenebilir. Nahib, lügavi açıdan bidattır. Ama şer'i hükümler şer'i tanımlara bağlıdır lugavi tanımlara değil. Mendup kısmına teravih namazı okul inşa etmek, Kur'an ve sünnete uygun olan tasavvufu örnek vermiştir. Bütün bunlar şerif planda bidat değildir. İkinci şüphede cevaplandırıldığı gibi teravih namazının cemaatte kalınması Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizzat tatbik edilmiştir. Okul inşa etmek İlim tahsiline bir vesiledir. İlmin fazileti ve öğretimi şüphesiz herkes tarafından bilinmektedir. Kur'an ve sünnete uygun tasavvuf ise dini vaaz kısmına girmektedir. Mübah kısmına da haz duyulan şeylerde genişlik örnek vermiştir. Bu da şer'i anlamda bir bidat değildir. İsraf derecesine varan bir uygulama olduğu zaman bidat değil, haram ve günahlar grubuna girer ki bidatla günah arasındaki fark bellidir. Eşha bu örnekleri ayrıntılarıyla tartışmıştır. Dördüncüsü, İz bin Abdüselam'ın bidatlerle çok şiddetli olarak mücadele ettiği, onlardan nehyettiği ve sakındırdığı bilinmektedir. O, aşağıda örneklerini vereceğimiz ve bidat ehlinin bidat-ı hasene olarak adlandırdığı uygulamalara karşı çıkmıştır. Şehabuddin Ebu Şame İz bin Abdüsselam'ın öğrencilerinden şöyle söylemektedir. İnsanlar içerisinde imamete ve hutbe okumaya en ehliyetli kişiydi. Hatiplerin minberde kılıç takması türünden birçok bidatı ortadan kaldırmış, Şaban'ın yarısında ve Gayp gecesi kılınan namazları yasaklamıştır. İnsanların Bidat-ı Hasene olarak adlandırdığı ve İzbin bin karşı çıktığı bazı uygulamalar şunlardır. Kendisine sabah ve ikindi namazı sonrasında musafaha yapmak, tokalaşmak mevzuunda soru sorulmuş. O da şöyle demiştir. Sabah ve ikili namazı sonrasında tokalaşmak müsafaa bidattır. Ama yolculuktan gelen birisiyle namazdan önce müsafaa edilmemişse namazdan sonra edilir. Zira birileri yolculuktan geldiğinde onlarla tokalaşmak meşrudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra meşru duaları okur. Üç defa tövbe istiğfar eder. Daha sonra mescitten ayrılırdı. Onun şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ey Allah'ım kullarını haşr ettiğin günde beni azabından koru. Ey Allah'ım kullarını haşr ettiğin günde beni azabından koru. Bütün hayır ve güzellikler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktır. Duada elleri havaya kaldırma konusunda ise İzm'in Selam şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin ellerini kaldırdığı zamanlar hariç duada elleri havaya kaldırmak bidattir ve sadece cahiller duadan sonra elleriyle yüzlerini mesh ederler. Kunutta peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat getirmesi konusunda sahih bir şey yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat getirirken ilavede bulunmak veya bir şey eksiltmek uygun değildir demiştir. El Elbani bu sözü şöyle yorumlamıştır. Bu sözünde son dönemde bazı müteahşirin, alimlerin yaptığı gibi bidat Hasene konusunda İz bin Abdüsselam'ın daireyi geniş tutmadığına işaret vardır. Geçen örneklerden de anlaşıldığı gibi İzbin Abdüselam'ın bidatleri taksim etmesi tamamen lügavi anlamda bir tanımlama olup şer'i anlamda bir ıstılah tanımlaması değildir. İbnüs Salah'ın regaib namazı ile ilgili sorusuna verdiği cevap bidat-ı hasen'e tabirini açıklayan açık bir ifadedir. Sonra i̇bn Salah regaib namazı sonradan uydurulan bilatlerden olduğunu itiraf etmiştir. Bu durumda biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin işlerin kötü olanları sonradan ortaya atılanlardır ve bütün bidatler delalettir. Sözüyle ona delil getiririz. Ancak güzel bidatler Bundan istisna edilmiştir. Bunlar da sünnete mutabık olan, sünnetle çelişmeyen bidatlardır. Bunun dışındakiler peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdaki sözünün kapsamına girer. Bu durumda şunu sorarız. Bir şey sünnete mutabık olduğu zaman şerî anlamda ona bidat denilir mi? Bu konuda el-iz'in bidat-ı hasane tanımına bakarsak sünnete muhalif olmayan tabık olan ifadesini görürüz. Sünnete muvafık olan şey kesinlikle şer'i istilahta bidat değildir ama dil açısından bidat olarak adlandırılabilir. Bundan da açıkça anlaşılır ki el izin bidat hasenden vacip müstahap ve mübah ile kastettiği bidat lügavi anlamda bidattır. Şer'i ıstılahta ise bütün bidatler dalalettir. Sonuç olarak dinde bidat-ı hasane görünüşü, görüşünü öne sürmenin en önemli sebeplerinden biri, bazı rivayetlerde ve ilim ehlinin sözlerinde yer alan bidat-ı hasane tabirinin şer'i anlamda mı yoksa lugavi anlamda mı kullanıldığının birbirine karıştırılmasıdır. Bu ikisinin arasını ayırmaya Allah Celle Celaluhu kimi muvaffak kılarsa o karışıktan kurtulur ve konunun mahiyeti kendisine zahir olur. <gülüyor> Bir, Bidatlerin men edilmesi zemmi ile ilgili deliller çok sayıda olmasına rağmen mutlak umumiyet ifade eder, şekilde gelmiştir. Bu rivayetlerde bidatler genel olarak zemmedilmiş ve herhangi bir istisna zikredilmiştir. Yine bu rivayetlerde bidatlerin bir kısmının hidayet vesilesi olduğu veya bu ve şu konular hariç bütün bidatler dalalettir şeklinde bir sınırlama söz konusu olmadığı gibi bu manaya yakın ifadeler de gelmiş değildir. Şayet bidatlar içerisinde şer'i bakış açısıyla güzel sayılabilecek örnekler olsaydı bir ayet veya hadisle buna işaret edilirdi. Ama böyle bir şey söz konusu olmamıştır. Bütün bu deliller Zahiri hakikati üzere olup hiçbir ferdi istisna etmeksizin umumi anlamlara delalet etmektedir. İki, ilmi bir esas olarak kabul edilmiştir ki külli kaideler ve külli şerî kaideler farklı yer, zaman ve durumlarda tekrarlandığı ve bunları sınırlayan, hususüleştiren bir şey bulunmadığı zaman bu onların Lafsi üzere, lafsı üzere ve umumen mutlak manasıyla geçerli olduğu anlam üzere kalır. Bidatleri zemmeden ve insanları onlardan sakındıran hadisler bu, türün, bu türdendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minlerden farklı zamanlarda ve muhtelif durumlarda ashabını uyarıyor. Bütün bidatlar dalalettir diye tekrarlıyordu. Hiçbir ayet veya hadiste ne bir tahsis, ne bir takil, ne de umumiyeti farklı anlamaya vesile olacak bir ifade gelmemiştir. Bu da bütün açıklığıyla bunların umumi ve mutlak anlamda kullanıldığına delalet eder. 3. Sahabe, tabiin ve daha sonra gelenlerin, yani selefin bidatlerin zemi bidat ve bidatın bulaştığı insanlardan sakındırma konusundaki icmai'dir. Onlardan bu konuda hiçbir istisna ve tereddüt varit olmamıştır. Araştırma neticesinde sabit olan bu icma, bidatlerin tamamının kötü ve zararlı olduğuna, bidat-ı hasene gibi bir şeyin bulunmadığına açıkça delalet eder. 4- Bidat'ın taalluk ettiği şeyin de bidat sayılması gerekir. Bu da şeriatın karşı çıktığı ve dışladığı türden bir çeşittir. Bu türden her şeyin güzel ve çirkin, övlen ve zemmedilen şeklinde ayrılması imkansızdır. Zira aklen ve naklen şeriata muhalif olan bir şeyi güzel görmek doğru değildir. 5- Bidat-ı hasane tabirini kabul etmek bidatte yarışanlara kapıyı sonuna kadar açar. Bu durumda herhangi bir bidate karşı çıkmak da mümkün olmaz. Zira herkes kendi bidatının hasane olduğunu savunacaktır. Rafiziler muteziyle cehmiye Hariciler ve diğerleri hep kendi bidatlerini savunacaklardır. Bu nedenle bizim onların hepsine birden bütün bidatler delalettir diye karşı çıkmamız gerekmektedir. 6. Bidatleri güzel göstermenin dayanağı nedir? Bu konuda kime müracaat edilecektir? Şayet bu konudaki dayanak dinin muvafakat etmesidir. Denilirse biz de şeriata muvafık olan aslında bidat değildir deriz. Şayet bu konudaki kaynağımız akıldır derlerse bizde akıllar farklı farklıdır. Hangisi bu konuda kaynak olacaktır? Hangisinin hükmü kabul edilecektir deriz. Zira bidat ihtas eden herkes kendi bidatinin akıl açısından güzel, makul olduğunu Etmektedir. 7. Bidatleri hoş görenlere şunu söylemek gerekir. Şayet bidat-ı hasane adı altında dine bir takım ilaveler caizse birileri de çıkar aynı gerekçeyle dinden bir şeyi kaldırır. Dine bir şey ilave etmekle dinden bir şey çıkarmak aynı şeydir. Zira bidat ya bir şeyi fiilen yapmak ya da terk etmek şeklinde olur. Her iki durumda da din ortadan kalkar. Bu da bu işe vesile olana sapıklık olarak yeter. 8. Bazıları şöyle der. Şayet dinde bidat-ı hasene diye bir olay söz konusu ise biz ona tabi olmuyoruz. Bunu dinimiz ve dünyamız açısından daha sağlıklı, birlik ve beraberliğe daha uygun görüyoruz. Şayet bu sözümüz bir delile dayanıyorsa buna karşılık vermek caiz olmaz. Şayet bir delile dayanmıyorsa bu bid'at-ı hasene neviindendir ve sizin nezdinizde makbuldur. İyi bilinmelidir ki bid'at her zaman ve her durumda batıldır. Bizim kanaatimiz de budur. Evet bu söze karşılık gidecek Cümle bu, net. 9. Bidat-ı varlığını kabul etmek, dini tahrif ve ifsata yol açmaktır. Çünkü her yeni nesil için dine bir takım ilavelerde bulunma fırsatı verir ve onlar da bu yaptıklarını Bidat-ı olarak adlandırırlar. Bu da sonuçta bidatlerin sayısını arttırır ve ibadetlere bir takım ilaveleri beraberinde getirir. Din değişir ve geçmiş dinlerde olduğu gibi fesada uğrar. O halde bu uğurda bütün bidatlere karşı kapıyı kapatmak, dini tahriften korumak gerekir. On <gülüyor> Resulullah'ın dini en iyi bilen Dini en iyi beyan eden ve halka en iyi nasihat eden otorite olduğunu kabul eden kişi, bütün ilmi vasıfların beyan yeteneğinin ve kamil bir iradenin onda toplanmış olduğunu bilir. Kemal derecesinde ilim, kudret ve iradeyi temsil eden bir zatın söyledikleri de en mükemmel şekli yansıtılacaktır. Buradan da zorunlu olarak peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dini konulardaki beyanının en güzel, en doğru ve en üstün ifade olduğu sonucu çıkar. <gülüyor> Bu durumda kim bunu kalbine yerleştirir ve kesin, kesin bir imanla inanırsa, yakini bir bilgiyle bilsin ki şayet gerçekten bidatı ı hasane diye bir şey, bir olay olsaydı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak surette bunu bildirir ve açıklardı. böyle bir açıklama olmadığına göre bütün bidatlerin dalalet olduğu anlaşılır. Sıralanan on maddeyi okuyan insaf sahibi birisi. İslam'da Bidat-ı Hasene diye bir şeyden bahsetmenin gerçekten mümkün olmadığını anlar. Daha önce delil olarak değerlendirilen ayet ve hadisleri de görünce bunu daha iyi anlamış olması gerekir. Şayet gerçekten insaf sahibi birisi ise kendisinde bu konuda herhangi bir şüphenin kalmaması gerekir. Ama hevasına tabi olanlara bir şey söylenemez zira onları sınırlayan bir şey yoktur